Mor Evvel zaman içinde uzak bir ülkede Kola Anöly adında bir adam üç kızıyla birlikte yaşıyormuş. Kırmızı, pembe ve mor. Üçü de çok güzelmiş. Ama mor o kadar güzelmiş ki aşk iksirinden farkı yokmuş. Mutsuzlukla dolu kalpler için ilaç gibiymiş. Hatta... Genç Prens Markus bile onun güzelliğiyle büyülenmiş ve ona aşık olmuş. Bu yüzden her gün evinin önünden geçiyormuş. İyi günler Mor. İyi günler Prens Markus. İşte ilginç bir gerçek. Ben senden daha akıllıyım. <gülüyor> Onunla niye öyle konuşuyorsun? O bizim prensimiz. Sen kötü bir yaratıksın ve bir gün prensin canını sıkacaksın ve hepimizin başı derde girecek. Ama Mor oralı bile olmamış ve mutlu bir şekilde uzaklaşmış. La la la la. La la la la Onun davranışlarından mutsuz olan kız kardeşler gidip onu babalarına şikayet etmişler. Baba sana bir şey söyleyeceğiz. O küçük şapşal mor kendini o kadar güzel sanıyor ki prensle bile alay ediyor. Ne dedin? Bu kadar saygısız davranmaya devam ederse kralla başımızı derde sokacak. Bunu duyan Mor'un babası sonraki haylazlıkları önlemek için hemen bir kararı varmış. Nasıl davranman gerektiğini öğrenene kadar May halının yanına gideceksin ve orada kalacaksın. Aaa peki. Ertesi gün prens her zamanki gibi gelmiş. Ee, herkese merhaba. Ee, bugün Mor'u görmüyorum da o iyi mi? Ah o kesinlikle çok iyi. Babamız onu May Halam'ın evine yolladığı için yok. Prens Marcus başını sallamış ve o anda kararını vermiş. May halasının evinde Mor'u bulacak ve ona evlenme teklif edecekmiş. Prens olduğu için Mor'un halasının evini bulması uzun sürmemiş. Eve doğru yürürken cebinden yüzüğü çıkarmış ve gülümsemiş. Kapıyı çalmış. Evet kimsiniz? Ah tanrım! Ee, merhaba bayan. Ben... E... Aa, biliyorum majesteleri. Sizi kim tanımıyor ki? Lütfen içeri girin. Nasıl yardım edebilirim? Prens Markus ona yüzüğü göstermiş. Bakın mora duygularımı anlatmam gerek. Lütfen onunla konuşabilir miyim? Ah ne kadar güzel. Mor çok şanslı. Neden aşağıdaki odaya gitmiyorsunuz? Gelir gelmez onu oraya göndermenin yolunu bulurum. Sürpriz yaparsınız. İyi şanslar. Benim şansım sizsiniz. Daha sonra Mor geri döndüğünde ah. halasının tuhaf bir şekilde davrandığını fark etmiş. Merhaba hayatım. Neden geciktin? İyi misin? Ah benim tatlı ve güzel bebeğim. Ee, ben iyiyim. Ama senin neyin var böyle meyhala? Ne? <gülüyor> benim mi neyim var böyle? <gülüyor> ben sadece... Biliyor musun aşağı inip Hindistan cevizi tozunu getirirsen çok iyi olur. Oh ayağım ağrıyor. Mor hemen bir şeyler olduğunu anlamış ve başıyla onaylamış. Merdivenlerden aşağı inerken Mor prensin duvardaki gölgesini görmüş. Gölgesinden onu tanımış. Parmaklarının ucuna basarak aşağı inip basamakların arkasına saklanmış. Aa, o geldi. Benim sevgili Mo. Aa, çok tuhaf. Merdivenlerden indiğini duymuştum. <gülüyor> Mor, nerede bu? Oh, seni yakaladım. Ah! Şunu sansuza dek unutma. Ben senden daha akıllıyım. <gülüyor> ha? Mor, nereye gidiyorsun? Hoşça kal Meyhala. Ben eve gidiyorum. Bekle Mor. Ertesi gün Prens Markus yine Mor'un evine gelmiş. İyi günler Mor. İyi günler Prens. Ben senden daha akıllıyım. Aa <gülüyor> oh, bu kız hiçbir şey öğrenmemiş. Babam yapamıyorsa ona dersini biz vermeliyiz. Haklısın. Ormanda yaşamaya başlayan Gullivani'yi biliyor musun? Evet. Aa. Mor Meyhala'nın yanında olduğu için bunu bilmiyor. Günün ilerleyen saatlerinde iki sinsi kız kardeş planlarını uygulamaya koymaya karar vermiş. Mor, beni dinle. Biz babama o çok sevdiği çorbadan yapıyoruz, tamam mı? Ve Pembe bana yardım ediyor. O yüzden ormana gidip o özel otlardan toplayabilir misin lütfen? Mor herhangi bir şey düşünmemiş ve mutlulukla kabul etmiş. Ormana varınca otları aramaya başlamış. La la la la la la. Burada bir sürü ot var. La la la la la. Yoksa deprem mi oluyor? oh beni korkuttun. Seni mi korkuttum? Sen neredeyse beni korkutuyordun. Peki benim bahçemde ne yapıyorsun sen? burada büyüyen otlardan topluyordum. Ve buranın sizin bahçeniz olduğunu bilmiyordum. Evet, bu otları kendim yetiştiriyorum. Ama onları toplayacaksan karşılığında iyilik yapmak zorundasın. Ve nedir o? Ne mi? Benim çok ziyaretçim yok. Buraya geldiğimden herkesin haberi oldu. Kimse ormana girmek istemiyor. Bu yüzden benimle bir iki gün kalabilir misin acaba? Mor çok şaşırmış. Ama şimdi kız kardeşlerinin ona kötü bir oyun oynadıklarını biliyormuş. Ah, pekala. Seninle kalacağım. İyiye benziyorsun ve arkadaşın olmayı isterim. Ve böylece Mor ve yabani mutlu bir şekilde yemek yiyip aralarına sohbet etmiş. Ertesi gün prens ziyarete geldiğinde sadece kız kardeşleri bulmuş. Ee, Mor evde mi? Ee, hayır, evde yok. Peki, nerede öyleyse... Şey, biz de bilmiyoruz. O dün gece gitti ve hala dönmedi. Kırmızı ve pembe yaptıkları yüzünden suçluluk hissetmişler ve endişelenmeye başlamışlar. Prens Markus perişan olmuş. Geri dönerken morun nerede olabileceğini düşünüyormuş. Ya bir köprüden düştüyse? Ya da belki? O oh, bu büyük bir ayak izi. O oh, golyabani. Ya moru kaçırdıysa? Ve böylece ormanı aramış ve sonunda Gulyabani'nin evine gelmiş. Buldum! Şimdi onu nasıl kurtaracağım? Pencereden içeri göz atmış, Gulyabani ile Mor'un mutlu bir şekilde sohbet ettiklerini görmüş. Ha? E, hiç de korkmuşa benzemiyor. Ve Mor'un tehlike altında olmadığını anlayınca, Prens... Mor'a bir oyun oynamaya karar vermiş. Gece olduğunda Gulyabani'nin evine gizlice girmiş ve Mor'un odasını bulmuş. Kolunu çimdiklemiş ve saklanmış. Aaa aa, baba, baba pireler! Yatağın tozunu sirkelemiş ve yeniden uykuya dalmış. Prens onu yine cimdiklemiş ve bu sefer uyanınca yan taraftaki koltukta uyumaya gitmiş. Prens yanına gidip onu yine cimdiklemiş. Bu bir süre devam etmiş. Ve gün doğarken prens oradan ayrılmış. Gündüz olduğunda yorgun Mor orman yolunun kenarındaki bir taşın üzerinde oturuyormuş. Atının üstünde oradan geçen prens durmuş. İyi günler Mor. İyi günler prens. Ben senden daha akıllıyım. Ee, öyle mi? Baba, baba, pireler. Prens gülerek atını sürmüş ve Mor ağzı açık bakarken her şeyi anlamış. Gulyavani'ye döndüğünde elinde bir ayakkabıyla beklerken görmüş. Al hayatım, bunlar sana hediyem. Ayakkabılar sihirlidir ve seni istediğin yere götürür. Oh! Ve bu çanlar da süs için. Mor, hediyeyi alırken çok memnun olmuş. Hulyabani'ye teşekkür etmiş ve ayakkabıları giyerek ayrılmış. Sihirli ayakkabılar, beni evime götürün. Ve saniyeler içinde kız kardeşlerinin yanında duruyormuş. Ah aman tanrım, bunu mora nasıl yapabildik? Onu bulmak zorundayız. Evet, arkanızı dönerseniz bulursunuz. Kız kardeşleri onu görünce tamamen şokuyor olmuşlar. Sarılmışlar ve ondan özür dilemişler. Önemli değil. Ben de zaten çok iyi zaman geçirdim. O gece ayakkabılardan kendini Prens Markus'un odasına götürmelerini istemiş. Oraya ulaştığında onu uyurken bulmuş. Büyük bir dolabın arkasına saklanıp ayağını gürültülü şekilde vurmaya başlamış. Gürültülü ayak sesi ve çanların sesi yüzünden biraz korku içinde uyanmış. Oh anne anne yardım et. Mor bunu bir süre sürdürmüş ve sonra oradan uzaklaşmayı dilemiş. Ertesi sabah Markus morların evine gidip onu görmeye karar vermiş. Mor onu gördüğü zaman gülümsemiş. İyi günler iyi günler mor. İyi günler prens Markus. Senden çok biliyorum. Aa, öyle mi? Baba, baba, pireler. Aa anne, anne, yardım et. Bunu duyan prens, hemen Mor'un ondan intikam almak için oyun oynadığını ve yenildiğini anlamış. Benden daha çok şey bildiğini göstermiş oldun. Ama bilmem gerekiyor. Sana evlenme teklif etseydim, kabul eder miydin? Mor hemen kabul etmiş ve çok gösterişli bir düğün yapmışlar. Yabani de katılmış ve başta biraz zorlansa da kısa süre sonra birçok arkadaş edinmiş. Kız kardeşler derslerini almışlar. Mor çok oyuncu bir kişi olsa da hala iyi yürekli biriymiş ve bir kişi de tek gerekli olan şey de buymuş.